نعوذ بالله من شعور أنفسنا وسيئة عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واحته لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد ساز فوضا عظيما أما بعد فإن أستقى الكلام كلام الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتثاتها وكل محتثة بدعة وكل بدع ضلالة وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ Ve ba'du muhterem kardeşlerim السلامu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim en son sohbetimizde İslam'ın etrafında dönüp dolaştığı hadislerden bir tanesi insan oğlunun yaratılışı anne karnındaki evreleri daha sonra bir meleğin gönderlişi onu hadisi işlemeye çalışmıştık. Şimdi o hadisi tam metniyle zikredebilecek kardeşimiz var mı? <gülüyor> evet Abdulkadir. Neydi şey İhfati... Annesinin karnında 40 gün oluyor. Evet. Daha sonra kan dönüşüyor. Daha sonra da tamam, bir es çiğnemlik etir. Et parçasına dönüşüyor. Ondan sonra da... Aynen öyle. On <gülüyor> dört. Daha sonra <gülüyor> bir melek <gülüyor> gönderiliyor. Melek. Onun sen ne ne? kaderini yazıyor. Ondan sonra... Başka neler yazıyor? Dört şey yazıyor. <gülüyor> evet. evet. Yaşam var, yaşam. Rızkını yazıyor. <gülüyor> Rızkı. İlk, eceli. Eceli. İlk evet. Ameli cennetlik mi cehennemlik olacak dört şey. Daha sonra hadisin son kısmı. Evet. Ölümsüz son kırma eğer ölüm vakti o Sizden biri diyor hayatı boyunca cennet ehlinin amelin işlerdir. Evet. Ha, bir. Kendisiyle cennet arasına bir dira, yaklaşık elli santim. Evet. Evet. elli, elli bir, elli. Bir dira, arkadaşım. Dira, Arapça da dira. Bu dirsekten parmak kadar olan kısım, yaklaşık elli santim, elli santim. Evet hadi sin devamı. Kendisiyle cennete diyor bir dira yer kalır, mesafe kalır. Evet. Sonra. Sonra hakkında yazılan yazı öne geçirilir. O cehennem aferin amelini işler de ateşe gider. Evet. Bir kişi diyor, cehennemlerin aferin amelini işler, işler, cehennemle arasında bir zira mesase kalır. Sonra hakkında yazılan yazı öne geçirilir. Cennetliklerin yani. amelini işler. Amelini işler. Ve cennetliğin işler. Cennete girer. Cennete... Yani... Evet. Evet, hadis hakikaten önemli hadislerden bir tanesi kardeşler ki e, çıkarılacak derslerden bir tanesi, insanoğlunun anne karnındaki yaratılış evrelerindeki ki üç evreden geçiriyor Allah-u Teala. İlk kırk gün anne karnında meni olarak kalıyor. İkinci kırk gün ne yapıyor? Bir kan fırtısı şeklinde alıyor. Üçüncü kırk gün bir çiğnemlik et şeklini alıyor. Toplamda 120 günlük bir, ne diyor? Bir zaman evresi geçiriyor. Üç evre. Daha sonra Allah Azze ve Celle buna bir melek gönderiyor. Rahimlerle görevli bir melek. Bunun rızkını, ecelini, amelini, cennetlik mi, cehennemlik mi olduğunu yazıyor. Daha sonra diyor insan, cennetliklerim diyor, amelini işler diyor. Ta ki kendisiyle cennet arasına bir ziralık bir elli santimlik yaklaşık bir mesafe kaldığında cehennemliklerin amelini işler de cehenneme girer diyor. Olsun, evet, yani yapabilecek bir şeyim yok maalesef. Ee, ve insan diyor, cennetliklerin amelini işler, kendisiyle cehennemliklerin amelini işler, Kendisiyle diyor cehennem arasında bir zira mesafe kalır. Sonra diyor cennetliklerin amelini işler de cennete getirilir. Evet kardeşlerim önemli bir hadisi işlemiştik. Daha sonra ikinci hadisimiz neydi? Men amel amilen leysa aleyhi amruna fehuverattun. Kim bizim emrimiz olmayan bir amel işlerse o amel batıldır, geçersizdir hadisi. Buna çok güzel iki tane misal vermiştik. İki hadiste Bukhari'de geçiyor. Birincisi neydi? Evet. Tariha hatırlıyor musun? Her ay ikisinden biri. Kurban Bayramı'nda geçen bir olay. Ha, e, kurban Bayramı'nda bayram namazı önce... E, sahabenin biri Kurban, kurban namaz kurban, kurban günü... O et oldu. Sen yeniden kurban kurban. Neden? Çünkü sünnete uymad. Sünnete uymadı sünnet üzere kurbanını kesmedi. Demek ki kurban kesmenin zamanı, fıkıhtan bir tanesi demiş, kurban bayramı namazından sonradır. Namazını kılacaksın, geleceksin. Bismillah. Allahu Akbar diye kurban kesmedi. İkinci olay. İkinci olay da namaz, iki rekat namaz, dört rekat olarak sahabemin sorması, Allah'ın sonu resim etmesi. Buna Kıssat-ül Asif derler. kıssat Asif, adamın bir tanesi diyor ki sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü, benim oğlum bu adamın yanında işçi olarak çalışıyordu diyor. Bu hayli genel civayette. Daha sonra bunun hanımıyla zina etti diyor. Ben de oğlumu kurtarmak için yüz tane koyun bir tane de cariye verdim diyor. Farkı oğlumu kurtarayım. E bazıları dediler ki senin oğlum bekar olarak zina ettiği için yüzde inek vurulacak ve bir yılda sürgüne gönderilecek. Ve ey Allah'ın nasürü bizim aramızda Allah'ın kitabıyla hükmet. Ve Allah Resulü Selam bekar gence ne yapıyor? Yüzde inek vurulması ve bir yıl sürgüne kadın da evli olduğu için, evli olarak zina ettiği için rejim edilmesine hüküm ediyor. Kadın ertesi gün rejim ediliyor. Oğlana da ne yapıyor? Ceza uygulanıyor. Ve o adamın oğlunu kurtarmak için ona verdiği yüz koyun ve cariye ne yapıyor? Geri iade ediliyor. Neden? Sünnette böyle bir uygulama ya da Allah Azze ve Celle'nin kitabında nedir? böyle bir uygulama yoktur dinin etrafında döndüğü hadislerden bir tanesi de dediğimiz gibi her kim bizim bir emrimiz olmayan bir ameli işlerse o amel geçersizdir batıldır merduttur Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın sözü evet kardeşler e, işlediğimiz derslerde biz hadisi ele alıyoruz ve onu yapmaya çalışıyoruz e, şerh etmeye çalışıyoruz. En azından hadis ne yapsın? Aklınızda kalırsa, etrafında söylediğimiz birkaç cümlede ne yapar? Aklınızda yer eder. Olur ki, aklederiz. Olur ki onu ne yaparız? Hayatımıza, e, yaşantımıza e, yerine getirebiliriz. Önemli şeyler e, mütalaa etmeye en azından tekrar tekrar dinlemeye ve dersi anlamaya gayret sarf edelim. Çünkü boş dersler değil, hakikaten ilmi, ilim dolu derslerdir bunlar. Anlatabildim mi? Ve mübarek bir ortamda, inşallah meleklerin de şahit olduğu bir ortamda işlenen derslerdir bunlar. Anlatılan bir roman, bir hikaye veya bir boş söz değildir kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleridir. Allah Azze ve Celle'nin ayetleridir. O yüzden... Sadece bedenimizle burada olmayalım, ruhumuzla, bütün aklımızla ne yapalım? Burada olalım. Çünkü ki biraz sonra inşallah Ammar bin Yasir adlı sahabenin sizlere hayatını anlatmaya çalışacağım, ibretlerini anlatmaya çalışacağım. Onlar bu dini, bu İslam'ı kanlarıyla, canlarıyla muhafaza etmişler ve bu din onların sayesinde günümüze kadar ulaşmış. Ve bizler maalesef rahat koltuklarımızda oturduğumuz halde ne yapamıyoruz? Maalesef o dini öğrenmede onlar bunları hayatlarıyla ödemişler, onlar tarihi kanlarıyla yazmışlar. Ama bizler sıcacık evlerimizde, rahatlık oturduğumuz koltuklarımızda bu dini öğrenmede çaba sarf etmiyoruz maalesef. O yüzden kardeşlerim sizden ricam aklınızla, bedeninizle, ruhunuzla burada olun. Çünkü hakikaten önemli dersler ki Ammar bin Yasir kardeşlerim Allah kendisinden razı olsun sahabenin büyüklerinden ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendisi hakkında cennetin ammara cennet diyor ammara özlem diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Allah Resulü vesselam kendisi hakkında Sabran ya Ayla ya Yasir innel me'adukumul cennettir. Ey Yasir ailesi sabredin. Çünkü sizin varacağınız yer size Allah'ın ettiği cennettir dediği bir sahabedir Amr bin Yasir. Evet kardeşler. Amr bin Yasir radiyallahu anh'unun hikayesi bir sabrın ve bir imtihanın hikayesidir. Sabrın ve İmtihanın hikayesidir. Ki sabır insan için hiç çökezlemeyen bir at, hiç şaşmayan bir kılıç, hiç yenilmeyen bir asker ve hiç yıkılmayan bir kale gibidir sabır. Ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir kimseye diyor sabırdan daha değerli ve daha geniş bir nimet verilmemiştir buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ki Allah azze ve celle Kur'an'da yaklaşık 90 yerde sabırdan bahseder. Sabredenlere her zaman müjdeler Allah subhanahu wa ta'ala. Sabrettikleri zaman aralarından onları bizim emrimizle doğru yola ileten önderler çıkarttık diyor. Ne zaman? Ancak bu ancak sabrettikleri zaman. Onlar o vakit bizim ayetlerimize yakinen inanmaktaydılar diyor. İşte bundan dolayı Şeyhülislam Ebû Cemal Rahimehullah diyor ki sabırla ve yakinle dinde önderlik elde ederler diyor. Ki Allah sabredenlere ecirleri hesapsız biçimde ödenir diyor. Eğer sabırla alakalı hiçbir ayet inmeseydi ve sadece bu ayet olsaydı inanın bu bile bize ne yapardı yeterdi sabredenlere ecirleri hesapsız olarak ödenecektir diyor Allah Subhanahu ve Teala. Ki Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimesinde onlar için diyor Rablerinden bağışlanma ve rahmet vardır. Hidayete ulaştırılanlar işte onlardır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Sabrın en büyük nimeti, en büyük mükafatı nedir? Rableri katından bir bağışlanma vardır. Ve yine Allah katından bir rahmet vardırdir Allahü Vahyeler Teala. Evet ezan gene şeyimiz geldi bu sefer susuyorum ve ezan diye bu kardeşler ses gitmiyor mu tamam, ben kapattım da biraz tamam şu anda şey Evet, kardeşlerim. Bizler her halükarda sabırla karşı karşıyayız, sabırla baş başayız. Çünkü Allah diyor ki kafirler hakkında eğer diyor güçleri yetse, sizi dininizden döndürüne, döndürene kadar sizinle savaşmaya devam ederlerdi. Demek ki kafirlerin de bize karşı bir mücadelesi var. Neymiş? Bizden dinleri, yani dinimizden bizi döndürene kadar onlar da mücadeleye devam edecekler. Bizim yüzümüzdeki sabrı denemek. Kendileri küfrettiği gibi siz de küfredesiniz de onlarla aynı durumda olasınız isterler o kafirler. Ki Burç suresinde onlardan intikam almalarının tek sebebi aziz ve hamid olan Allah'a iman etmiş olmalarından başka bir şey değildi. Hatırlayacak olursanız Uhtud kıssası Ashab-ı Onların sadece ve sadece Rabbimiz Allah dedikleri için ne yapmışlardı? Büyük büyük çukullar kazmışlar. Oralara büyük büyük ateşler yakmışlar. Ve bu sözünden dönmeyenlere, yani sadece Rabbimiz Allah'tır sözünden dönmeyenleri ne yapmışlardı? O ateşe atmışlardı. Amar bin Yasir kardeşlerim, ilk Müslüman olanlardan bir tanesi. Mekke'de ilk Müslüman olanlardan bir tanesi ki Annesi Sümeyye radıyallahu anhadır ki azatlı kölesidir. Beni maksum e, oğullarının ve aynı zamanda Sümeyye radıyallahu anha İslam'ın verdiği ilk şehittir kardeşlerim. Şimdi Ammar bin Yasir'in hikayesi. Babası Yasir iki kardeşi Harif ve Malik ile birlikte Kaybolan Yemen'den Mekke'ye geliş sebebiyle başlıyor ki sebepleri orada kaybolan kardeşlerini bulabilmek. Daha sonra bulamıyorlar. Haris ve Malik kendi ülkelerine dönerken Yemen'e Yasir ne yapıyor? Amar'ın babası Yasir Mekke'de kalıyor. Kardeşlerim o zamanlar Arap Yarımadası'nda mevcut olan bir adet var. Eğer bir kişi dışarıdan gelmiş ise muhakkak Büyük kabilelerden bir tanesi ne yapıyordu? Onu koruması altına alıyordu. Yani bugün hala Arabistan'da mevcut olan kefillik sistemi hakimdi. Ki ne yapıyordu? Bu bizim artık himayemiz altındadır diyerek ne yapıyorlardı? Bir nevi kanatları altına koyuyorlardı. Himayelerine, korumalarına koyuyorlardı. Bu Yasir'i de mahzum oğulları, beni mahzum denilen ne yapıyor? Bunlar mahzum oğulları alıyor. Daha sonra bunu alan kişi de Ebu Huzeyfe İbn-i El Mahzumi. O kabilenin reislerinden bir tanesi. Daha sonra Yasir kendi ahlakıyla, efendiliğiyle göze batıyor. Ve daha sonra Ebu Huzeyfe ona kölesi olan Sümeyye'yi ne yapıyor? Azat ediyor ve eş olarak veriyor. Annesi Babası Yasir, annesi Sümeyye. Daha sonra ne yapıyor? Amar dünyaya geliyor. Şimdi bu dönemde biliyorsunuz Mekke dönemi şirkin, cahiliyetin en üst düzeyde olduğu bir zaman. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın peygamberlik gönderilmeden önceki hali. Şirk ve cehalet en üst seviyede insanlık dışı hareketler, kendi çocuklarını, kız çocuklarını deridirir gömmeler, üstünün büyüğün, zenginin üstü, küçüğü, zayıfı yendiği bir ezdiği bir zaman. İşte öyle bir zamanda Allah Azze ve Celle insanları karanlıklardan aydınlığa, zulmetten nura çıkartacak Peygamberi Aleyhisselatüsselamı gönderiyor. Tabii ilk başta biliyorsunuz davet sırrı olarak. Gizli bir şekilde devam ediyor. Ammar radıyallahu anh bu daveti duyuyor ve hemen Erkam Erkam'ın evine giderek orada kelime-i getirerek Müslüman oluyor. Tabi Ammar bin Yasir Müslüman olur olma hemen gidiyor bunu Annesi Yasir, babası Yasir ve annesi Sümeyye ile bunu paylaşıyor. Ve hemen anne ve babası da bu İslam'ı kabul ediyorlar. Neden? Çünkü bu İslam, bu din ne yapıyor? insana cenneti vaat ediyor. Nasıl ki Amman kendisinin cennetine girmesini, cennet, Allah'ın cennetine gitmesini, kendisini Allah'ın cennete göndermesini istediği gibi, cennete girmeyi arzuladığı gibi, ...anne ve babasının da cennete girmesini arzuladığı için hemen onlara ne yapıyor daveti ulaştırıyor. Bakın kardeşlerim, biz ne kadar cennete girmek istiyorsak... ...anne babamızın, çocuğumuzun da o kadar ne yapmak zorundayız? Cennetine girmesini istemek zorundayız. Nasıl ki ben çocuğumla, annemle, babamla, dostumla, arkadaşımla bu dünyada birlikteysem... Yarın cennette de onunla birlikte olmak istiyor isem ne yapmak zorundayım? Bu daveti onlara yetiştirmek zorundayım. Ki ben seninle dünyada birlikte olduğum gibi cennette de birlikte olmak istiyorum. Ama işte bu duygular içerisinde ne yapıyor? İlk daveti anneler babasına götürüyor. Annesi, babası Yasir ve Sime'yi Allah'ınlardan razı olsun. Hemen oracıkta ne yapıyorlar? Bunu kabul ediyorlar. Bunlar dediğimiz gibi Maktum oğullarının neyi koruması himayesi altındalar. Ne zaman ki kendilerini himayeden Ebu Huzeyfe ölüyor ve bunların Müslüman olduğu ortaya çıkıyor ve Maktum oğulları bunlara ilk Müslümanlara yapılan işkencelere yapmaya başlıyorlar. Ve yapılan işkenceler o kadar acımasız, o kadar insafsız ki ne yapıyorlar? Allah bin Yasir'i ve bunun gibi Müslümanları, zayıf Müslümanları o Mekke'nin sımsıcak çöl sıcağında üzerlerine demir miğserler de koyarak saatlerce ok sıcaklığın altında bekletiyorlar. Düşünün o Mekke'nin sıcaklığı belki de 50 derece olan o çöl sıcaklığında bir de üzerlerine giydilen o demir halkanın sıcaklığını düşünün o hararet altında ne yapıyorlar? Onlara işkence yapıyorlar. Ki hiçbirinde de ne yapmıyorlar? Müslümanları dinlerinden asla asla döndüremiyorlar. Ki ilk Müslümanlar olduğunu ortaya koyanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu radiyallahu anhu Ammar bin Yasir Annesi Sümeyye, Suheyb Bilal ve Mektahtır. Allah onlardan razı olsun. Ki biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı amcası Ebu Talip koruyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu da kendi kavmi, kabilesi koruyordu. Ama Ammar bin Yasir gibi veya Bilal-i Havişi gibi arkası olmayan, gariban olan insanlara da ne yapıyordu? Kureyş, Mekke ehli onlara eziyet ediyorlardı. Ki bilal Habeşi radıyallahu anhu'ya gene böyle çölde kızgın kumlara koymuşlar. Üzerlerine büyük büyük kayaları koymuşlar. Ama Bilal, ahad ahad Allah birdir, Allah birdir sözünden başka hiçbir şey söylemiyordu kardeşlerim. Evet. Ve onlar bu işkence altındayken Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yanlarına uğruyor. Ve yapacak hiçbir şey yok. Elinden hiçbir şey gelmiyor. Ve söyleyeceği tek şey Sabredin ey Yasir ailesi. Muhakkak ki sizin varacağınız yer cennettir demekten başka hiçbir şey söyleyemiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sadece sabretmelerini ve size vaad olunan Allah'ın size vaat ettiği şey cennetten başka bir şey değildir demekten başka ne yapmıyorlardı bir şey diyemiyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ki bu sözde aslında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o bir nebze olsun işkencenin verdiği acıyı o ateşi söndürebilmekti Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kastı. Ki ona Ammar bin Yasir'e o Mekkeli müşrikler ateşle azap ediyorlardı. Ateşle işkence ediyorlardı. Ki bir gün Allah Resulü geliyor, Ammar'a dokunuyor. Ey ateş diyor. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselama serinlik ve selamet olduysan anlara da serinlik ve selamet el, et, et, ol diye Allah Resulü öylece dua ediyordu. Ki nasıl böyle bir peygamber sahabesine dua ediyor ki Allah ona bir esenlik, Allah Azze ve Celle ona bir selametlik vermesin kardeşlerim. Ki o sayede o ilk Müslümanlar, o ilk müminler o azaba, o işkenceye ne yapıyorlardı e, sabredebiliyorlardı kardeşlerim. Ki şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sancağını yükselttiği bu din geçici bir ıslah hareketi değildir. Bilakis o mümin insanlık için bir hayat sistemidir. Bu nedenle de müminlerin bu dinle birlikte onun tarihini de ve içerisindeki tüm kahramanlıkları da bilmek zorundadırlar. Yani bu dinde İlk Müslümanların başına neler gelmiş? Nelere sabretmişler? Bu dini bize aktarırken acaba ne tür çilelere, ne tür işkencelere maruz kalınmış? Bizlerin bu hayat hikayelerinde çok iyi bilmez, bilmemiz gerekir ki onların hayatları, onların çektikleri çileler sayesinde biz bugün elhamdülillah dinimizi biliyoruz, dinimizi yaşayabiliyoruz kardeşlerim. Onların hayatları ne olmuş? Bizim yolumuzu aydınlatan birer nur olmuş, bizim yolumuzu aydınlatan birer kandil olmuştur kardeşlerim. Ki eğer iman varsa muhakkak imtihan edileceksiniz diyor Allah Hazretiyle. Diyor ki insanlar iman ettik deyip de öylece bırakılacaklarını ve imtihan edilecek edilmeden Bırakılacaklarını mı zannediyorlar diyor Allah Azze ve Celle ki imanın en yücesi o, sahabelerde, o sahabelerdeydi ki imtihanın en büyüğünü de ne yapmışlardır o sahabeler çekmişlerdir kardeşler. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine darlıklara ve belalara uğradılar. Ve öylesine sarıldılar, sarsıldılar ki belaya musibetlere uğradılar ki aralarında peygamberleri de olduğu halde ne dediler? Mesela Nasrullah. Artık Allah'ın yardımı ne zaman dediler diyor. O kadar bela, o kadar musibet. Ela inne nasrullah. Muhakkak ki Allah'ın yardımı nedir? Çok yakındır. Bir gün. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dördesine bürünmüş bir şekilde Kabe'nin gölgesinde oturuyor. Sahabe Mekke döneminde işkenceler, musibetler, belalar artık onlar da bir insan. Geliyor bir sahabe ey Allah'ın Resulü artık bu işkenceler, bu belalar Allah'a dua etmez misin ki bizim bu başımızdan defetsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü kıpkırmızı kesiliyor. Arkasından yastığı atıyor, fırlatıyor. Sizden önceki insanlar diyor. Dinleri yüzünden öyle musibetlere, öyle belalara uğradılar ki onlardan bir tanesi kafasına kadar toprağa gömüldü. Sonra gelildi destereyle kafası ortadan ikiye ayrıldı. Ama bu bile ne yapmadı? Onu dininden geri çevirmedi. Sonra etleri, vücutları, derileri demir taraklarla tarandı da o bile ne yapmadı? Onları dininden geri çevirmedi. Allah diyor bu din tamamlanacak, temane ettirmeyecek. Ve bir kadın, san ağadan hadram olsa kadar hiçbir korku duymadan ne yapabilecek, yolculuk yapabilecek diyor. Ama siz adale ediyorsunuz diyor Allah'a sürü. Allah'a sürü aleyhissalatü vesselam. Evet, muhakkak ki zafer sabırla beraberdir kardeşlerim. O yüzden... Allah Azze ve Celle muhakkak dinini tamamlayacak ve her dönemde ne olacaktır? Her kişi için imanın isbetinde imtihan olacaktır kardeşlerim. İslam'ın ilk şehidi ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yasir ailesini cennetle müjdelemesinden sonra işte tam bu sırada Amar'ın Annesi Sümeyye radıyallahu anha zalim, kafir Ebu Cehil tarafından öldürülerek şehit ediliyor kardeşlerim. Ki İslam'ın ilk şehidi olma şerefine nail oluyor Sümeyye radıyallahu anha. İslam'ın ilk şehidi. Ki Ammar'ın babası Yasir de işkenceler altında hayatını kaybeden birisi kardeşlerim. İslam'ın ilk kabul eden insanları. Sineyya radıyallahu anha ilk şehit olanlar ki kocası Yasir yani Ammar'ın babası da işkence altında can veren insanlardan bir tanesi kardeşlerim. Ki Ammar yalnız kaldığı zaman tek başına olunca kafirlerin ona olan işkencesi daha da artıyor. Hatta bir gün Ammar o kadar işkenceye maruz kalıyor ki artık dayanamaz. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın geldiğinde, yanına geldiğinde Allah Resulü "Sen de bir gariplik var, ne var?" dediğinde "Vallahi şer var ey Allah'ın Resulü diyor. Ne oldu? İşte o kâfirler, o müşrikler bana o kadar eza etti ki, o kadar o kadar eziyet ettiler ki, o kadar işkence yaptılar ki en sonunda onların dediğini demek zorunda kaldım. Onların ilahlarını övdüm. Lat menat uzza dedim. Ve sana hakaret ettim ey Allah'ın Resulü diyor. Allah Resulü bakıyor. Kalbinde ne vardır? Vallahi kalbin imanla dolayı Allah'ın Resulü diyor. O zaman sakın üzülme diyor. Çünkü eğer yaparlarsa sen de aynısını yap diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ki ayette diyor ki Allah... Ancak diyor kalbi imanla mutmain olduğu halde küfre zorlanan hariç kısmını ayetinin Ammar hakkında götürüldü, e, indirildiğini söylüyor Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Ki bu da gösteriyor kardeşlerim eğer insan ölümle tehdit ediliyorsa, ölümle karşılaşırsa kalbi imanla dolu olduğu halde ne yapabilir? Küfür sözleri söyleyebilir kardeşler. Daha sonra... Müslümanlara hicret emri çıkartılıyor ki yaşadıkları bu musibetlerden bu eza ve işkencelerden sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Mek e Mekke'den Medine hicret emrini veriyor. Ki Kuba mevkiine ulaştıkları zaman içinde namaz kılınmaları için Allah Azze ve Celle onlara bir mescit inşa edilmesini emrediyor. Ki e Ammar bin Yasir, Çin'de namaz kılınan ilk mescidi inşa eden kişi olma unvanında hak etmiş bir e, sahabedir. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi Ammar bin Yasir'in menkılbeleri, faziletleri oldukça çoktur kardeşlerim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onun övücü birçok hadisi vardır ki sahi, birçok sahih yolla gelmiştir ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hem temiz hem de temiz, temizlenmiş olandır diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Ki Enes'ten gelen rivayette Allah Resulü diyor ki cennet diyor üç kişiye özlem duyar. Bunlar Ali, Ammar ve Selman'dır diyor Allah Resulü vesselam. Yani Ammar bin Yasir, cennetin özlediği Cennetin müştak olduğu bir kimse kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi onlardan eylesin. Amin. Ki nasıl bir insan ki cennet kendisine özlem duyuyor kardeşlerim. Yani gelmesini arsılıyor. Ki çekilen çile, çekilen işkence ve onlara karşı sabır hiçbir zaman ne yapılmıyor karşılıksız bırakılmıyor kardeşlerim. Allah zalim değil haşa ama Allah adalet sahibi. Ki Halid İbni Velid diyor ki Ammar'la diyor aramızda bir anlaşmazlık, anlaşmazlık oldu ve ben ona bazı sözler söyledim diyor. Sonra Ammar gitti beni Allah Resulü'ne şikayet etti. Ve bunun üzerine Allah Resulü dedik aleyhissalatü vesselam. Kim Ammar'a düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık eder. Kim Ammar'a buğz ederse Allah da ona buğz eder. Halid İbni Velid bunu duyuyor. Ve hemen gidiyor Ammar'dan özür diliyor. Hakkını helal etmesini istiyor. Ve diyor ki bundan sonra artık benim için Ammar'ın rızasından daha önemli bir şey yoktur diyor. Ki Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı. Sahabenin hayatı işte böyle kardeşlerim. Ki Allah Resulü beni diyor ki Benden sonra ashabımdan Ebu Bekir'e ve Ömer'e uyun. Ammar'ın tutumunu izleyin ve i̇bn Mesud'un tavsiyelerine sarılın diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ammar radiyallahu anh'unun ait değerli güzel sözlerden bir tanesi de diyor ki şu üç şey kimde bulunursa kamil imana ermiş olur diyor. Bunlar fakirken infak edebilmek, kendi hakkı söz konusu olduğu halde bile başkasına adil davranabilmek ve Herkese selam vermek. Bu Ammar Radıyallahu Anhu'nun sözlerinden bir tanesi ki Ammar bin Yasir Radıyallahu Anhu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile birlikte bütün savaşlara katılmış ve üstün başarılar, üstün cesaretlikler göstermiş bir tanesi ki Allah Resulü Hanım ve biliyorsunuz vefat ettiği zaman birçok Arap kabilesi ne yapmıştı? Ribte dediğimiz dinden dönme olayları olmuştu ki bunda birçok başarılar göstermiş ki Mürtetlere karşı yapılan Yemame savaşında yer almış bir sahabe yine Müseylemetül Kezab'a karşı getirilen Yemame savaşında büyük bir çaba göstermiş ve Müslümanlar bir arada alınmaya başladığında ey Müslümanlar cennetten mi kaçıyorsunuz? İşte ben Ammar bin Yasir buraya gelin diyerek ne yapmıştır? Tekrar Müslümanları bir araya getirerek cennetten mi kaçıyorsunuz? Büyük sözünü ne yapmıştır? Orada sarf etmiştir kendisi kardeşlerim. Yine Hazreti Ömer tarafından Kufe'ye vali olarak gönderilmiş ki kendisinin e, bir dirheme hayvan yemi alarak Sırtında taşıdığı ne yapılmıştır görülmüştür ki büyük bir tevazu sahibi olduğunu gösteren büyük değillerden bir tanesidir kardeşlerim. Gene Sıfın Savaşında biliyorsunuz Ali ve Muaviye radıyallahu anhum arasında geçen büyük bir fitnenin olduğu bir savaş. Bu savaşta Ali radıyallahu anhumun ee arasında yer almış ve sürekli Allah'ım fitnelerden sana sığınırım demiştir. Ki böyle bir tıbbil olay meydana geldiğinde Allah'ım kendimi şu dağdan aşağıya atmamın senin rızana daha uygun olduğunu bilsem onu yapardım. Kendimi suya atıp boğulmamın senin rızana daha uygun olduğunu bilsem onu yapardım. Ben sen, sadece senin rızan için savaşıyorum ve ben senin rızanı isterken beni hüsrana uğratmayacağını ümit ediyorum derken sürekli fitnelerden Allah hakk Ve bu savaş esnasında sıfın yani Ali radıyallahu ve radıyallahu anhu e, e, arasında geçen savaş meydana geldiğinde ki bu savaşta kendisi şehit düşmüştür. 93 yaşındayken kendisi süt istiyor, süt içiyor ve diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam de, bana demişti ki senin dünyada son içe Süt'tür sözünü hatırlıyor ve sütü içtikten sonra da savaşı girerek ne yapıyor? Ona kendisi öldürülüyor. Allah kendisinden razı olsun. Kardeşlerim İmam Zehebi Ali ve Muaviye radıyallahu anhum arasında geçen savaş hakkında diyor ki Bizim bu konudaki tutumumuz sahabe hakkında olumsuz bir şey söylemeyip onlar için bağışlanma dilemektir. Onların arasında meydana gelen anlaşmazlıktan hoşlanmayız ve bundan Allah'a sığınırız. Müminlerin emiri Ali'nin tarafını tutarız ki bu ehl-i sünnetin aynı zamanda Ali radıyallahu anhu ile Muaviya radıyallahu an arasında geçen savaştaki ehl-i sünnetin akidesi de budur. Ki bu fitnede onlar kılıçlarını kana bulamıştır. Sizler dilinizi kana bulamayın demiştir. ehli i Sünnet ve Cemal ve İmam Zehebe'nin dediği gibi bizler sahabe hakkında olumsuz bir söz. Ne yapmayız? Sarf etmeyiz. Ki bu konuda da ne yaparız? E, dilimizi tutarız. Onlar ne yapmıştır? Kılıçlarını kana bulamış. Yalnız biz dilimizi kana bulamayız. Ki Amar radıyallahu anhu e, vefat ettiği zaman Ali radıyallahu anhu bütün Müslümanlar tarafından cenazesinin kılınacağı yere kucağıyla getirmiş, kucağında taşınmış ve onun üzerindeki kıyafetiyle ne yapmıştır? Defnetmiştir. Allah ondan razı olsun. Evet kardeşlerim ki cennet Ammar'a özlem duyuyordu diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. İşte cennetin kendisine özlem duyduğu Amr bin Yasir radiyallahu anhu işte dünyadan bu şekilde ayrılmıştır. Hayatı boyunca işkencelere, belalara, musibetlere maruz kalmış ama hepsinde sabretmiş ki bunun sabrının mükafatı olarak da Allah Azze ve Celle ona cennetini bahşetmiştir. Allah Azze ve Celle bizi onun gibi yaşayan ve inşallah Şehit olarak ölen kullarından eylesin kardeşlerim. Bunlar hakikaten yaşanmış olaylardır. Bir hikaye ya da bir masal değildir kardeşlerim. Onlar bu dini kendi kanlarıyla yazmışlar. Kendi kanlarıyla, canlarıyla muhafaza etmişler. Ki günümüze kadar gelmesine ki bizim cennete girmemize vesile olacak amelleri bize aktarmaya kadar ne yapmışlardır? o sahabe burada canlarını vermişlerdir kardeşlerim. Ki ne mutlu bu dini e, gerektiği şekilde anlayan, yaşayan, hayatına geçiren kullardan olabilirsek kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizleri o sahabeye komşu eylesin. Onların iman ettiği gibi iman etmeyi nasip eylesin kardeşim Allah Azze ve Celle Kur'an'da her zaman onların imanını yani sahabenin imanını bize her zaman örnek gösterir. Birisine sorsanız deseniz ki Ebu Bekir olmak ister misin? Adam der ki elbette olmak ister. Büyük bir gönüllülükle. Peki Ebu Bekir'in yaptığı gibi yapabilir misin? Biliyorsunuz bir ilk hadisesi var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı, müminlerin annesi, Ayşe anamıza zina iftirasında bulunuyormuş münafıklar. Ve ne gariptir ki bütün Müslümanlar da neredeyse bu şeye katılıyorlar. Bu iftiraya ortak oluyorlar. Ve böyle bir ortamda Allah Resul, e, Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun akrabalarından yardım ettiği birisi var. Ve bu adam da neredeyse bu fitneyi başlatanlardan veya bu fitneye ortak olanlardan bir tanesi. Ve diyor ki artık ben buna yardım etmeyeceğim. Ve Allah Resulü geliyor. Ey Ebu Bekir diyor. Daha önce sen bu adama neden yardım ediyordun? Allah için diyor. Öyleyse devam et diyor. Biz düşünün kardeşler. Yani Allah korusun, bir insanın hanımına iftira atılacak ve bunu bilip dururken de siz daha önce yardım ettiğiniz, maddi yardımda bulunduğunuz bir insan ki bu iftirayı o yapacak ve siz daha önce Allah için vermiş olduğunuz şeyi yine Allah için vermeye devam edeceksiniz. Hakikaten bu zor bir iş kardeşlerim. Yani o yüzden ben Ebu Bekir gibi olmak istiyorum sözünü bir daha düşünüp ne yapmak gerekir? Hakkıyla söylemek gerekir. Bu ağızdan çıkan öyle şey bir söz olmamalı kardeşlerim. Bizler o sahabe, sahabeler gibi ki Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve diğerleri Allah onlardan razı olsun. Hayatları hakikaten büyük mücadelelerle doludur kardeşlerim. Yani okuyun menkübelerini. Hepimiz okuyalım, görelim. Hakikaten hayatlarıyla, canlarıyla, mallarıyla, kanlarıyla bu dini yaşamışlar kardeşlerim iliklerine kadar bu dini yaşamışlar, bu dini hissetmişler, imanın en büyük lezzetini almışlar o sahabeler. Madem ki Allah da öyle diyor, onların iman ettiği gibi öyleyse onların hayatlarını öğrenelim. Onlar nasıl bir hayat yaşamış, nasıl bir imana sahip olmuşlar en azından yani onlar gibi olamasak da o umurda ölmeye çalışalım. Tıpkı karıncanın misali Nereye gidiyorsun? E bu yürüyüşle gidemezsin. En azından o uğurdu ölenim kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri merhametiyle cennetine koyduğu kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Hayat boyunca cennetliklerin amelini işletsin ve son zamandan da hep o cennetliklerin amelini işleyerek ölen kullarından eylesin kardeşlerim. Amin. Evet. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer haftaya Allah'ımız verirse mutfak hayatını işlemeyi düşünüyorum. Allah hayır versin, şahmer. Ben de sana Evet. Subhanekallahü ve bihamdik, eşhedü en la ilahe Bu akhir duamız. Ehli mı mu anladın? Evet, doğru anladınız. Haklı olan aleyh ediyoruz radıyallahu aleyhi ve Ama Efe'l-Mü'min olduğu gibi Efe'l-Mü'min sözümü söyledim. Herhalde anlaşılmamış. Onlar dillerini, kılıçlarını kana buladılar. Biz dillerimizi kana bulamayalım. Efe'l-Mü'min sünnetin e, akibesi o konudadır. Bu konuda da söyleyecek fazla bir söz yoktur.